<gülüyor> Selamlarım arkadaşlar. Sesim geliyor herhalde. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Kamera şimdi açacağım. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu akşam i̇bn Kesir'in tefsir kuran Lazim üzerinde duracağız. i̇bn Kesir kimdir? Kısaca ona bir bakalım. i̇bn Kesir Şamlı arkadaşlar. Emevi camisi. Ee, babasından ve e, dönemin alimlerinden Şam'da ilk tahsilini yapıyor. Evet. Ee, babasından daha doğrusu yapmıyor, affedersiniz. Çünkü babası küçük yaşlarda vefat ediyor. Ee, yani babası e, ilmiye sınıfından gelen e, bir zat. Evet. Hocaların isimleri var. İbni Asakir burada önemli tarihçi. Kıraatte de üstad bir insan. Burada enteresan bir fotoğraf var. Altında ne çıkacak diye bekliyorum. <gülüyor> İbni Kesir kız mı kaçırmış acaba diye. Ne diyor? Ha hocalarından biri olan El-Mizzi'nin kızıyla evlenmiş. E görüntü yok. Görüntüyü başlattık şimdi. Bu görüntü ilginç olmuş hakikaten. Demek ki hocasının kızını bu şekilde götürmüş İbn Kesir. Bu fotoğraf onun için konulmuş olsa gerek. <gülüyor> Zehebi'nin talebesidir arkadaşlar. E, İbn-i Kesir. E, i̇bn Hacer de Zehebi'nin e, talebesi malumunuz. Takıyüddin Es-Sübki'den sonra el Şafiiye Darül Hadisi'nin başına geçmiş. Takıyüddin es önce kim var onu bilmiyorum ama ondan önce de İmam Nebevi 676 vefatı e, Şafiiye Medresesi. Şam'da önemli bir Darül Hadis Medresesi. örevlerini görüyorsunuz. Eş'aridir e, itikatte, Şafiidir eee mezhepte. E, İbn Kesir. E, vefatının sonlarına doğru görme yetisini kaybetmiş rivayetlerden öyle anlaşılıyor. Şam'da vefat etmiştir. İbn Taymiye'nin yanına defnedilmiş. Ben e, Şam'da bulunduğum yıllarda kabrini ziyaret etmiştim. E, İbn Taymiye ile İbn Kesir yan yanalar. İbnü Kesir arkadaşlar. ilmen yani ilim bakımından İbni Kesir'in torunu sayılır. İbni İbni Teymiyen'in torunu sayılır. İbni Teymiyen'in vefatı 728 <gülüyor> İbni Teymiyen'in talebesi İbn Kayyim el Cevziye ya da eee İbnü'r Kayyim kısaca denilen o zatın vefatı 751, i̇bn İbnü Kesir'in ise 774'tür. Aralarında 23 yıl fark var. O şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Eee İlmen İbnü Teymiyen'in soyundan gelir yani öyle diyebiliriz. Onun ilim soyundan, onun anlayışından. Ancak tabii ki bayağı farklı. Yani İbnül Kayyim, İbnü Teymiye zaten epey bir uşatmış görüşlerini. Hatta eee bu manada pek çok selefi İbnül Kayyim'i sevmez. Yani İbn-i görüşlerini tasavvufa yaklaştır diye mesela Medar Cüssalik'ini okursanız bir tasavvuf kitabı gibidir. Ve tasavvufi çevrelerde de beğenilir. Hatta insan yayınları tarafından Kur'an'i tasavvuf zannedersem öyle bir isimle de Türkçe'ye tercüme edildi ee, İbn-i Kayyım'ın Medar Cüssalik'ini. i̇bn Kesir de i̇bnül Kayyım'ın talebesi. Ee, yani i̇bnül Kesir'in, i̇bn Kesir Şafii'dir. Şafii mezzebine bağlı bir e, alemdir, kadıdır. Ve İbn-i etkilenmiş olmasına rağmen hadisçiliği itibariyle İbn-i kadar sert e, görüşlere sahip değildir. Kitaplarını görüyorsunuz? Kasasul Enbiya, El Bidayı ve Nihayi Önemli Bir Tarih Kitabı, Fadaylı Kur'an, Tabakatü Şafi'ye e, ve son olarak tefsiri Kur'an'ı ı Lazim. <gülüyor> Sura bakmayın dersen çıkmış olarak geliyoruz. Yorgun argın. sesimizde de biraz yoruluyor haliyle. Şimdi İbn-i Kesir'in tefsiri hakkında burada ne denilmiş bilmiyorum ama arkadaşlar. Bazı tefsirler var ki bunlar hakkında böyle birkaç cümle bilmemiz, birkaç şey bilmemiz çok önemli yani. Çok anahtar şeyler. Mesela size sorsam i̇bn e, Kesir'in tefsirinin ki bu bir rivayet tefsiridir. Rivayet tefsirler içerisindeki en önemli yeri nedir? Bir cümleyle nasıl ifade ederiz? Yani i̇bn Kesir olmasaydı rivayet tefsirinde ne eksik kalırdı? Burada verilen bilgilere bakarsınız da en önemli olan budur. Onun dışında tefsirlerin Yöntemler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Sorum anlaşıldı mı? Yani i̇bn Teymi, i̇bn Kesir'in en önemli bu tefsirin en önemli yönü nedir? Rivayet tefsirine katkısı nedir? Onu söyleyip geçelim. Cevap gelmeyecek galiba. Evet. Arkadaşlar İbn-i Kesir İsrailiyata yaklaşımı olabilir. Yani İsrailiyat konusunda. Ama bu benim söyleyeceğim şeyin bir cüzü. Bir bölümü yani. Tamamı değil. Daha külli bir şey söylememiz lazım. Ee, Kur'an'ın Kur'an'la tepsiri. Daha önceki tepsirlerde de vardır o. Arkadaşlar i̇bn Kesir tefsirinin rivayet tefsirleri şimdi siz yazarken heyecanlanıyorum. Bekliyorum. Evet. Emel Hanım'ı bekliyoruz. Tarihçi olması yok. Taberi de bir tarihçidir mesela. Bu tefsirin Tefsir tarihi içerisinde özellikle de rivayet tefsirleri içerisindeki en önemli yeri arkadaşlar şudur. i̇bn Kesir rivayetleri e, süzgeçten geçirerek vermiş. Yani e, sahihini sakiminden, zayıfından ayırarak vermeye riayet etmiş. Mesela Taberi de dirayet ve rivayet tefsiri fakat Taberi senede hiç önem vermemiş yani zayıf mıdır, hadis sahih midir, efendim, mevzu mudur bunlara dikkat etmeden bir tarihçi refleksiyle vermiş. Abla İbn Kesir rivayetleri senet süzgecinden geçirerek sayı olan rivayetleri nakletmiş, sayı olmayanları almamış ve tefsirinde diğer rivayet tefsirlerine nispetle bol miktarda Senet tahlieli görürüz. Yani der ki bu hadisi hakettim ama bu hadisin eğer problem görmüşse senedinde der ki bak filan cezat problemlidir. E, ya da iki rivayet verir der ki bu rivayet öbüründen daha sahihtir. Mesela bahuv, eşbehu minhud diyor. Eşbeh daha benzer. Yani sahihe daha benzer. E, daha e, kabul edilmeye layık bir hadis e, rivayet. E, şeklinde açıklamaları i̇bn Kesir Kesir'de bol miktarda görürüz. Onun için e, i̇bn Kesir'in tefsiri e, çok önemli. E, onun e, tefsir literatürü içerisindeki e, en önemli yeri e, rivayetlerin bir süzgeçten geçirilerek e, verilmesi ve rivayetlerin e, senet tahlilinin yapılmasıdır. Onun dışındaki özellikler Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Sünnet'te tefsiri, sahabe görüşleriyle tefsiri, tabi'in görüşleriyle tefsiri. Bunlar zaten üç aşağı 5 yukarı diğer tefsirlerde olan bir şey. İsrailiyat hemen hemen yok denecek kadar azdır. Yani bazı rivayetleri verir ama onların da yine senedine güvendiği için verir. Yani İbni Kesir'in rivayetleri kullanırken ve en önemli kriteri, senettir, senedinin sayı olmasıdır. Eğer senedi sayı ise onları kullanmakta tereddüt etmez. <gülüyor> Rivayet tefsiri derken dirayetle ilgili bir şey yok mu? Elbette var. Ama azdır. Yani bazı lugabi tahliller yapılır. Bazı Fıkhi ve kelami konulara girilir ama asıl yoğunluklu, ağırlıklı bölüm rivayetlerdir, rivayetlerin tahlilidir. Hristiyanlıkla diğer dinlerle alakalı da bir takım bilgiler vermesi önemlidir. Bu eser Türkçe'ye tercüme edildi. Hatta iki defa tercüme edildi. Bir eski tercümesi var Bekir Karlı ve Bedrettin Çetin'in yaptığı. Bir de zannedersem Beşir er, soy yaptı yeni bir tercüme. Bu tercüme, şu anda fotoğrafını gördüğünüz tercümenin dili çok iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bazı yerlerde çok yuvarlak tercümeler yapılmışlar, yapmışlar. Bir de... Sabuni tarafından iktisarı var bunun muhtasarı, e, o da tercüme edilmiş muhtasar İbn Kesir tefsiri. Abdülha Öztürk tarafından da tercüme edilmiş ikinci tercümesi. Ben Beşir Eryarsoy biliyordum, demek ki Abdullah Öztürk tercüme etmiş. Fransızcaya da tercüme edilmiş bu. İngilizceye de tercüme edilmiş. Evet. Şimdi metni okumaya geçelim. E, ayet verilmemiş ama Bakara suresinden oruçla ilgili ayet okuyacağız. Es-sevle haye yunizine emne kutibe aleykum siyame kama kutibe alellezene min qablikum allekum tetekun. Eyyamen maududat feman kana minkum merydan diye devam eden ayet-i kerimeleri okuyacağız. Kaçıncı ayet onu söyleyeyim. Bakara suresi. 183, 184, 185 okuyacağımız ayetler bunlar. Orucun farziyetiyle alakalı ve Ramazan ayıyla alakalı e, ayet-i kerimeler metne geçiyorum. Yakulu taala muhatiban lilmu'minina min hadhihi'l-ayati Allah Teala bu ayette e, müminlere hitap ederek diyor ki bu amirallehum bisiyam ve onlara e, orucu emrederek ve huvel peki oruç nedir? ve huvel -t -t ve ve Bu da yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten insanın kendisini tutmasıdır, uzak durmasıdır. Bir niyetin halisatin lillahi azze ve celle. Ama halis bir niyette bunları yapacak. Lima fihi min zekatin nüfusi ve taharatıya. وَتَنْقِيَتِيَا مِنَ الْأَخْلَاطِرْ رَد۪يَةِ وَالْأَخْلَاقِرْ رَد۪يلَةِ Çünkü bunda ne vardır? Nefsi temizlemek vardır. Zekâ, tahâre, tenkîye hepsi aynı manada temizlemek. Neyden? Yani düşük olan özelliklerden ve alçak ahlaktan Ahlaksızlıktan yani. Türkçe'de alçak ahlak demiyoruz da ahlaksızlık diyoruz. Aslında Arapça'da ahlak nötr bir kelimedir. Yani ahlak iyi de olabilir, kötü de olabilir. Fakat Türkçe'de ahlaklığı dediğimiz zaman iyi ahlaklıyı kastetmiş oluyoruz. <gülüyor> Ve yine Allah Teala zikretti ki, Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmeti olan müminlere vacip kıldığı gibi bunu fakat evcibehu ala mankana kabləhüm daha önceki müminlere de farz kılmıştı. felhüm fihi usvetun dolayısıyla bu konuda onların e, örnek alacağı kavimler vardır yani daha öncekiler bu konuda e, örnektir bu. Yani onlar için de oruç farz kılmıştı. Ve yeşte fi hada fi Dolayısıyla e, Hz. Muhammed ümmeti olan müminler bu farzı yerine getirme hususunda çalışsınlar, çehdetsinler. Nasıl çalışsınlar? Ekmele mimma faalehu ulaiha diğerlerinin yaptığından daha iyi bir şekilde Niye ekmele okudum arkadaşlar? Mollalar bizim dersi pek takip etmiyorlar herhalde. Evet senelerde mollalar oluyor da hemen cevabı veriyorlardı. Taftil yani ismi taftil olması doğrudan İrab'ın açıklayıcı bir şey değildir. Molla yok mu içinizde? Bugün bayağı kalabalık 25 kişi var. Mollalar ellerinizi görelim. Mollalar el kaldırsın. Peki yani çok zor bir irhab değil. Bunu bilmek için illa boll olmaya gerek yok. Ekmele. Evet. Mefhul. Nasıl bir mefhul? Yani her son harekesi fete olanı mef'ul zannetmeyin. Mef'ul de mef'ulün bir sürü çeşitleri var. Evet. Mef'ulün bih var, mef'ulün fih var, mef'ulün leh var mı? Var da var. Hangi mefud? Evet, mefud mutlaktır arkadaşlar. Mefud mutlak ne bildirir? Bir tekit bildirir, bir nevi bildirir, bir adet bildirir. Burada nevi bildiriyor. Yani içtihad etsinler, gayret etsinler. Nasıl gayret etsinler? Ekmele mimma fe'alehu Daha öncekilerin yaptığından daha kamil bir şekilde gayret etsinler. Dolayısıyla nedir bu? Nevi bildirir. Nevi bildiren bir mefhul mutlaktır. Kema kavale teala likullim cealna minkum şirahten ve minhaca. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerimede ne buyuruyor? Sizden her biriniz için şeriat yani bir yol ve yöntem belirledik. Ve La Allahu Najaalekum Ummeten Allah dileseydi siz tek bir ümmet yapardı. Yani e, tek bir millet, tek bir ümmet efendim. E, şeriatlarınızda hiçbir farklılık olmazdı. Hepiniz aynı yerde yaşardınız. Örfünüz, adetiniz, kültürünüz aynı olur. Ama velakin niyebul vakum Fakat verdiği konuları Siz madem ki farklısınız ise farklı hükümler göndererek deniyor. Fes tehvukur hayrat öyleyse hayırda birbirinizle yarışın. Ve lehda kale havuna işte bundan dolayıdır ki burada dedi ki yani daha öncekilere de benzer hükümlerin verildiğini ve bu konuda daha öncekilerle yarışılmasının Hazreti Muhammed ümmetine yakışacağını ifade etmek üzere diyor ki ya yiledin min ey iman edenler Oruç size farz kılındı. Daha öncekilere farz kılındığı gibi umulur ki böylece korunursun. Enna savma fihi tezkiyetun lilbedeni. Çünkü oruç nedir? Oruçta bedeni tezkiye etmek, korumak vardır. Vetat yukunne ki şeytani ve şeytanın e, giriş yollarını tıkama vardır. İnsana sızma yollarının e, tıkanması vardır, engellenmesi vardır ve لهذا ثبت في الصحيحين bu sebeptedir ki sahihainde yani Buhari ve Müslim sahihlerinde şu hadis-i şerif olmuştur. Ya ma'sharal shabab men istata'a minkum al-ba'ata felet Ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensinler. Ve man lam yastati' feعليه bis Eğer evlenmeye maddi açıdan, mali açıdan imkanı olmayan varsa o da oruç tutsun ve innehu lehu çünkü bu onun için bir korumadır bir kalkan bir buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Yani bu hadis-i şerifle orucun bir kalkan olduğunu, bir koruma olduğunu, bir zırh olduğunu ifade etmiş oluyor. Summe beyyana miqtara savmi. Sonra orucun miktarını ifade etti ve annehu leysafikur liyem'in ve orucun her gün olmadığını belirtti li ala yeshuk'a alen nufusi ta ki insanlara ağır gelmesin fataduafa an nihi ve adahi böylece ağır gelerek orucu tutmaktan onu eda etmekten geri kalmasın zayıf düşmesin belfi yani ayiyan mağdudat anaheye ayiyan mağdudat diyor ya her gün değil de yılın her günü değil de belirli günlerde mi böyle olma urucun farz olduğunu ifade etmiş oluyor. Fakat kanehada iftida il İslam'ın İslamın ilk günlerinde böyleydi. Yasumuna min kul şehrin 3 aymin her ayda üç gün tutarlardı. Sunma nüsihaz der ki bir savunm işleri Ramazana kemasyeti beyanı. Biraz sonra açıklanacağı üzere daha sonra bu nesh Yani her aydan üç gün oruç tutmak nesh Onun yerine Ramazan ayının tamamında oruç tutmak barz kıldı. Ve kadruviye ennası yâme kana evvelen kema kana aleyhîl-umemû kâblenâ min kulli şehrin felâfetü eyyâmin. Rivayet edildi ki ilk başlarda İslamiyet'in ilk zamanlarında oruç, Diğer milletlerde olduğu gibi ayda üç gün tutmak şeklinde idi. Al-Mu'adzin, <gülüyor> Wabd Musa'ud, Bunlardan ibaate ediliyor ve şunu ilave etmiştir diyor Dhahak. Lem yezel haza meşru'an fi zamani Nuh. İlə an nesah Allahu Şehri Ramazan Hazreti Muhammed Aleyhisselam durum böyleydi. Ta ki Allah Teala e, bu şeriatte son şeriatte bu hükmü yani e, her ayın üç gün oruç tutma hükmünü Ramazan orucunu farz kılmak suretiyle ne kadar. وَقَالَ عَبَّادُ بن مَنْصُورٍ عن الحسن البصري سب لله يا اي اولادنا مكتوب عليكم الصيام كما الكتاب الذين يقبلكم نعلمت ان تكون ايامان معدودات فقال نعم والله لقد كتب الصيام diyor ki evet Allah yemin olsun ki oruç daha önceki ümmetlerin tamamına da farz kılındı bu orucu bizim üzerimize eee vayyamen maududatin adadan malumen yani tam bir ay ve belirli günlerde yani işte Ramazan ayının belli günleri hilalle başlayıp hilalle biten bu günlerde fars kıldığı gibi daha önceki ümmetlere de Allah Teala orucu fars kılmıştı varul yani suddi nuhuhu suddidan de Aynı şekilde naftildi. Ve rava İbn-i Abihat bin Hadis-i Ebi Abdurrahman El Makri Makri diye okulunsa gerek. El-Mukri de olabilir. Emin değilim. Haddeseni Sa'id-i Ebi Eyyübe Kale haddeseni Abdullah-i bin Nul-Velidi An El-Rabi'i Rəşıl min Ramazan, Allahu, Ramazan ayının orucu sizden önce ümmetlere de farzdı, yani dolayısıyla e, bu ikinci görüş olmuş olur. Fi hadisin Uzun bir hadiste böyle zikrediliyor ama ben size ixtisar ettim diyor. Bir soru var, evet. Yani Hasan Basri ve burada ismiz zikredilenler o görüşteler. Daha önceki milletlerde üç gün değil, onlar da da Ramazan ayı farz edildi diyorlar. Tabi bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz ama hadis var e, İmlikesi'nin de e, naklettiği, dolayısıyla bu esas alınabilir. Bakkal ebu Jaferin al-Razi, an al-Rabi ibn al-Sin, Amman, Haddethu, an Ibn Umar, Kâle ünzilet sebebiyle aleykümü saymık aleyhim iza salla ahaduhum ve onlara farz kılındı ne zaman onlardan herhangi birisi yatsı namazını kılıp yani atme aslında gecenin ilk üçte birlik kısmına deniliyor ama burada yatsı namazı demek yani o vakitte kılınan namaz yatsı namazı yatsı namazını kılıp uyuyan kimseye haruma aleyhi taamu ve önüساوي ila yani yatsı namazını kılıp yattıktan sonra eğer uyumuşsa artık onun orucu uykuyla başlıyordu yani namazı kıldığı yemeğini yedi işte neyse namazı kıldıktan sonra uyuduğunda artık bir daha sahura kalkılmıyordu ilk başlarda böyleydi kalb nebi hatimin ve yani ibn Abbasin ve ibn Abi Aliye ve Abdurrahman ibn Abi Leyla ve Mücahid ve Sa'id ibn Jubeyr <gülüyor> ve Mukatil ibn Hayyan ve mukatil ibn Hayyan asallem ve Rabi ibn Anasun ataa ve el-Khurasani ve onlardan da aynı görüş zikredilmiştir ve kale ataun el-Khurasani şu daha önce vaata el-Khurasani dedi arkadaş. oradaki vav و olmasa gerek bu el ata el horsanidir zaten. Eee ona nazarik dedi ki şuradaki vav eğer görüyorsanız şuradaki vav fazlalık olması lazım. Vakala ata el horsani u ibn Abbas'ın كما كتب على yani biz her ki daha öncekiler demek ne demek Hristiyan ve Yahudiler yani Tevrat ve İncil'in muhatabı olan insanlardır diyor. <gülüyor> Vruiy an Şabiy ve Sbdi ve Ataini l-Fursanihi mîslu, thumbe biyen hukm al-ciâmi ala ma kana alihi kerimede İslamın ilk günlerinde oruçla ilgili olan hükmü beyan etti diyor. İlk günlerinde dedi çünkü bir sonraki ayetin bu ayetteki hükmü ne e, görüşünde olan epey alim var. Femen ke ene minkum maridan au ala safarin fa iddetu Eğer herhangi biriniz hasta olursanız yahut da e, yolculuk e, tayken olursanız iddetu min ayamin o günlerde oruç tutmayın. Diğer günlerde onun yerine kaza edin. Ey el mrid ve misai, mريض ve musafer la yusuman fi hal al-marad ve al Hasta olan ve yolculukta olan kimse, hastayken ve yolcuyken ne yapamaz? Oruç tutamaz. tutamaz demeyelim de tutmaz. Yan Hanefi mezhebinde şöyle bir incelik var. kişi eğer e, oruca niyetlenmişse, bugün oruca başladı, başladıktan sonra sefere yolculuğa çıkmışsa Nefi mezhebine göre orucunu bozamıyor. Yani orucuna devam etmesi gerekiyor. E, diğer mezheplerde e, ise böyle değil. Ve e, hadisler açısından bakıldığında diğer mezheplerin görüşleri daha doğru görünüyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan orucunu da e, sefer e, esnasında yani sefere çıkan önceden Oruca niyet ettiği halde sefere çıkan e, bazı sahabilere bozdurduğuna dair rivayetler var. Yani, Eminem bir rimsal mufim sefer diye bir kabileye onlar Elif, Elif Bim diye okurlarmış. Hatta böyle bir e, sözü de var Peygamberimiz Aleyhisselam'ın. Yani oruçluyken yolculuk yapmak ya da yolcu iken oruç tutmak iyilik sayılmaz, bir sayılmaz yani doğru bir şey değil bu diyor. Tabi biraz meşakkat ile de alakalı yani bugünkü şartlarda buradan Ankara'ya 30 dakikada 40 dakikada uçakla gidiyorsunuz. Hani bir meşakkatı yok bu işin. <gülüyor> bir ekiz iftar ederler yani oruç tutmazlar ve tutmadıkları gün sayısınca diğer günlerde oruçlarını e, kaza ederler. Ne demişsiniz? Tutmaması lazım. Hanefi mezhebinde tutması gerekiyor. Eğer e, oruca riayet et, e, oruca niyet etmiş ise gün içerisinde de bir yolculuğa çıkmış ise oruca devam etmesi gerekiyor. Hanefiler de bozamıyor. E, fakat e, diğer mezheplerde yanılmıyorsam üçünde de e, bozabilir yani yolcu da sorudan ama sahihu'l mukim. الذي يطيق الصيام. Fakat kişi hasta değil, sağlıklı ise, yolcu değil, mukim ise e, ve oruca da gücü yetiyorsa neydi zamanlarda bu bir görüş tabi. Bu görüşte olmayanlar da var. Ama yani ekseriyet hemen hemen bu görüşte. Fakat kel muhayyaran beyne'siyam ve beyne'l it'am. Yani ilk başta Muhayyerdi. Oruç tutmaya takatı olan insan, mukim ve sağlıklı olan insan bir de muhayyerdi. İsterse oruç tutabilirdi, inşâme, e, isterse oruç tutardı, isterse e, tutmazdı. İnşâ'e sâme ve inşâ'e aftara, İsterse tutar, isterse tutmazdı. Ve at'a mânkûlî yevm eğer tutmazsa her güne bedel olarak bir fakiri doyururdu. Feyne atama ekseramin miskinin an kulli yomin fehuve hayrun. Her bir gün için birden fazla fakiri doyurursa bu onun için daha da hayırlı olurdu. Ve insame fehuve aftalu min it'ami. Eğer oruç tutarsa bu tutmamasından daha hayırlıydı. Bunu kim söylemiş? Kalehu bil Mesud bin Abbas ve Mujahid ve Tabus ve بُنْ حَيْيًّا وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى, Bu sebepledir ki Cenab-ı Hak şöyle buyurdu ve اللَّذ۪ينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُوا Buna güç yedirenlerin ise e, her bir güne bedel olarak bir fakiri doyurmaları şeklinde bir fidye vardır. Fidye verirler. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَوَخَيْرُ لَّه tatavu'an yani üzerine vacip olmadığı halde isteyerek bu şeyi yaparsa bu onun lehinedir. وَاَنْتَصُومُ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ <تَعْلَمُون> e, Oruç tutmanız iyi bilin ki sizin için daha hayırlıdır. فَقَالَ أحمدُ, İmam اَحْمَدُونَ İmam Ahmet bin Hanbel dedi ki حَدَّثَنَا أَبُونَ نَضْرِي قَالَ حَدَّثَنَا <عَنْهُ> bin Cebel'den Arkadaşlar Muaz bin Cebel 37 yaşında, Ürdün'de Amman'a birkaç saat uzaklıktaki bir yerde ben kabrini ziyaret ettim. Ebu Ubeyde bin Cerrah'la birlikte. Orada vefat etmiş genç yaşta. Taun yani veba hastalığından. Orada pek çok sahabi vefat etmiş. Şehit olmuşlar yani o veba salgınından dolayı. Genç yaşta vefat etmiş. Alim bir sahabidir mağaz mincebe. Kale diyor ki uhiretü salatu selâsete ehvalin. Şimdi bakın burada selâsete yine nedir? Mefhûl-u mutlaktır. Adet bildirir. Bir önceki nevi bildiriyordu. Bu da adet bildirir. Üç kere değişti namaz. Namazla ilgili üç hüküm konuldu. Oruç da üç kez değişti. Dönüşüme uğradı yani. Bizim bildiğimiz oruç ve bizim bildiğimiz namaz halini alıncaya kadar bu ibadetler üç dönüşüm süreci yaşadılar fakat namazın ahvalü namazın dönüşüm süreçleri şöyle oldu fe inna ne aleyhi ve kadim el medinete ve hu yusalli 17 şehra ila beyt Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye geldi ve Medine'de 17 ay boyunca bu 17 ay 19 ay diyenler de vardır Buhari'de bile geçer. Ee, yani 17 18 19 ay. Beytul Makdis'e müteveccihan Namazlarını kıldı. inna Allahu azza ve celle enzale aleyhi'' Daha sonra cenab şu ayet-i kerimeyi ona inzal buyurdu. ''Kadnerâ tekallübe ve jike fissemâ'' ''Senin yüzünün gökyüzünde dolaştığını görüyoruz.'' ''Felen veliyenneke kıbleten tardâhâ'' ''Seni razı olduğun bir kıbleye döndüreceğiz.'' so veggehahullahu ila Mekke'te. Ve böylece Allah Teala peygamberimiz Hazreti Vesselam'ın kıblesini Kabe'ye yönlendirmiş oldu. Böylece ne oldu bu? Haza İşte bu bir değişiklik oldu. Kale <gâle> Muaz bin Cebel devam ediyor. Vekanu <gülüyor> ijtemi'una ikincisini anlatacak şimdi. Vekanu ijtemi'un lis salati. Sahabiler namaz için toplanırlardı ve yüezzinu biha ba'duhum yani birbirlerine de haber verirlerdi hatta naqus veya kadu yankusuna nakus çan demek hatta e, neredeyse e, çan ile birbirlerini çağıracaklardı yani bu çağırma işi nasıl olsun birbirimize nasıl haber verelim diye ee, düşünürlerken e, çan ile birbirimizi çağıralım diye bir formül ürettiler. Neredeyse bu kabul edilecekti ki şöyle bir hadise meydana geldi. Sumay'in ara cümlemin ansar yuqallu Abdullah ibn Zeyd Rabbi. Ee, Ensar'dan Abdullah ibn Zeyd denen kişi geldi. E Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakan Resulullah Efendimize geldi ve dedi ki ya Resulallah İnni ra'aytu fima yar'an-na'imu. Ben e, uykuda olan bir insanı gördüğü şeyleri görüyorum. Ve o kultu: "İnni lem ekun na'imen, la Eğer uykuda değildim de demiş olsam bile yine "la doğruyu söylerdim. Hani eee Uykuyla uyanıklık arası bir haldeyken gördüm diyor. Gördüğü rüyanın, yaşadığı bu hadisenin e, gerçekliğini, etkileyiciliğini anlatmak üzere. İnni beynâ ana, beynennâ imi vel yagdânî ben uyku ile uyanıklık arasındayken iz ra'eytu shahsane alayhi thawban akhdaran üzerinde iki yeşil elbise olan bir şahsı gördüm. Fastas kelal kıblete kıbleye yöneldi. Fakale Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en ilahe illallah mesna iki kere bunu söyledi. Hatta ferağa min el sonra ezan bitirdi. Simma amhala saaten sonra bir müddet durdu. Burada saat Türkçedeki 60 dakikanın karşılığı değil, bir müddet demektir. ثُمَّ kâle مِثْلَ الَّذ۪ي Sonra yine e, aynı şeyi söyledi. gayra اَنَّهُ يَز۪يدُ ف۪ي ذَارِكَ قَدْ قَامَةِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ Fakat ikinci okuyuşunda Sabah Ezan'ı buradan geliyor. Kad ka, e, affedersiniz e, Kâmet buradan geliyor. Kâd kâmet iki defa okudu. قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهُ bunun üzerinde peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki allimha bilalen bilale öğret böyle insanlara duyursun namazı ezan duyurmak demek ilan etmek demek fekana bilalun evvel men ezzen bu şekilde ezanı ilk okuyan Bilal Habeşi radıyallahu anh oldu قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه Hz. Ömer geldi dedi ki ya Resulallah kattâfe bî mithbüllezî tâfe bihî bu kardeşimin başına gelen benim başıma da geldi. Yani onun yaşadığı tecrübeyi ben de yaşadım. gayra ennehu sebakanî ancak o benden önce davrandı anlatma konusunda. Dolayısıyla ben de aynı şeyi görmüştüm dedi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi diyor iki değişim dönüşüm bu şekilde oldu ezanın dönüşümü oldu. Ikincisi. Birincisi kıblenin dönüşümü, ikincisi ezanın oluşması. Ala şimdi üçüncüsünü anlatacak. Ve salate onlar namaza geliyorlardı. Sebakahu'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Hazreti Aleyhisselam onlardan önce namazı biraz erken kılmış oluyordu. Yani namaza yarısında yetişen kimse Fakane rujulu yushiru ile rujule izen kemsallar. Şimdi nasıl yapıyorlarmış ilk dönemlerden namazın ortasında gelen kimse, yanındaki sabiye soruyormuş namaz kılana, kaç kıldınız diye. Fayqulu vahidetun avisneteyin vahidetene avisneteyin faycallyime. O da bir ya da iki diyordu yani işaret ediyordu böyle bir iki diye. Geç gelen kişi ne yapıyordu? kulu, maalika o Onları kılıyordu, yani önceden kılıyordu. Sonra da e, geri kalan kısımlarında cemaate uyuyordu. Bizim bugün yaptığımızın tersine. Yani önce kaçırdıklarını kılıyor, sonra devam ediyordu. Karifece <gülüyor> muhatun. ve Muaz eh, Ahmet bin Hamber burada. Muaz geldi ki diyor. Fakale la ecidehu ala halin abadan illa kuntu alayha. ben her zaman eh, onu hangi halde buluyorsam peygamberimizi ben de o haldeydim. Yani eh, şunu anlıyorum bundan. Hani namazları hiç kaçırmamıştım. Ee, geç kalmamıştım yani. Sımmâ kadaytü mâ Ve e, benden önce e, eğer kıl, benden önce kılmışsa onları da kaza ediyordum. Fukâle fece'e ve kad sebeqâhün nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ee, Muaz geldi. Peygamberimiz ondan önce namaza başlamıştı ve birkaç rekat kaçırmıştı. <gülüyor> Muaz onunla e, beraber kıldı. Yani önceden kılmadı da aynen bizim bugün yaptığımız gibi e, Peygamberimiz hangi rekattaysa o rekata doğrudan uydu. Felemmâ kadâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâme fe kadâ. Peygamberimiz namazı bitirince Bugün bizim yaptığımız gibi selamdan sonra kalktı ve namazını tamamladı. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz bunun üzerine buyurdu ki, اِنَّهُ قَدْسَنَّ لَكُمْ مَعَاذٍ فَهَاكَذَا sizin için güzel bir gelenek başlattı, güzel bir adet başlattı. Böyle devam edin. فَهَذِي ثَلَاثَةُ اَحْوَالٍ İşte bu namazın geçirdiği üç dönüşümdür diyor. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim burada. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu son iki yani ezan uygulaması ve namaza geç kalan kimsenin namazı nasıl devam etmesiyle alakalı bakın doğrudan kendi talimatı yok. Her ikisinde de bir sahabinin birinde rüyası var ezan diğerinde de bir sahabinin uygulaması var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları beğeniyor ve ikrar ediyor bunların bir gelenek olarak, bir sünnet olarak kalmasını e, istiyor. Bunları ibka ediyor. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği değeri, kıymeti gösteriyor. Sahabenin de e, bu dinin e, kalıcı kurallarında dahi ne kadar isabetli e, davrandığını davranış modelleri, motifleri ortaya koyduğunu gösteriyor. Yani Muaz bin Cebel'in o davranışı asırlar boyu Müslümanların uygulaya geldikleri bir gelenek haline gelmiş. Tabii ki rastgele olduğunu bir Müslüman olarak düşünmemiz mümkün değil. Bunda da bir hikmet var. O hikmette işte insanlara saygı gösterilmesi, insanlara değer verilmesi, yani Allah Teala bir kulunun bu uygulamasını ipka etmiş oluyor peygamberi aracılığıyla. Bu da Müslümanlara ve insana verilen değerin, insanın görüşlerine uygulamalarına verilen değerin güzel bir göstergesidir. Yani ibadetlerin şekillenmesinde dahi Müslümanların doğrudan rolü olmuştur. Tabi vahyin Allah Teala'nın e, ikrarıyla onun e, ipkasıyla ifkasıyla. Wa amma orucun geçirdiği evrelere, dönüşümlere gelince Sa inna Rasulullah bakın yine ammaun cevabında fa geldi bu vaciptir. Sallallahu aleyhi ve sellem kadim el medine'te peygamberimiz Medine'ye geldi. Fe cale yesum min kulli sehrin salase her ay üç gün oruç tutardı. Ve Sâme'a Aşûrâ'e Aşûrâ gününü tutuyordu. Sümme innallâh'a faradâ aleyhissiyâme. Sonra Allah Teala ona Ramazan orucunu farz kıldı. Ve Allah Teala Sevdübillah ya yûledine âmânü kütübü aleyküm siyâmü kema kütübü alellezine min kablikum ila kablihü ve alellezine yutîkünün fidyetü taâmü miskîn Bu ayet-i kerimeler nazil oldu. E sonra ne oldu? Fekâne men şâ'e sâme ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه dileyen oruç tutardı dileyen de bir fakiri yedirirdi, fa ezzea e zâlik anhu yani yeterdi bu ona ee, yani fidye vermesi oruç e, tutamadığı günler için bir fakiri yedirmesi ona yeterdi. Sıme in Allah azze ve jel anza al ayet al okra sonra Allah teala şu ayet-i bu ayetten sonra gelen ayet Şehrü Ramazan'ın ki o ayda Kur'an indirildi. ila kavlihim. Femen şehide Sizden her kim bu aya yetişirse oruç Ayetin aziz oldu. Böyle olunca ne olmuş oldu? Muhayyerlik ortadan kalktı. Artık vacip oldu Ramazan orucunu tutmak. Allahu siyamehu alel mukim'is sahih. Böylece Allah Teala Mukim ve sağlıklı olan kimseye e, orucun farziyetini, e, orucu farz kılmış oldu bu kimselere. Mukim ve sağlıklı olan kimselere. Ancak hasta ve yolcu olan kimseler için ise e, ne yaptı? E, ruhsat getirdi. Ve sebete'l ıtaama l'kibiri l'lazi la yastati'u's-siyame oruç tutamayan kimseye de ne yaptı? E, yaşlı kimseye oruç tutmama hükmünü e, sabit bıraktı. Oruç yerine fidye verme hükmünü sabit bıraktı. Fezanih hali, dolayısıyla ne olmuş oldu? İki hal, iki dönüşüm geçirmiş oldu. "Kâl ve kânû şimdi üçüncüsünü söyleyecek. Ve kânû yâkûlûne ve ve etûne nisa'ama lam Sahabiler Medine'de Ramazan orucu Fars kıldıktan sonra yiyorlardı, içiyorlardı, içiyorlardı. Ee, efendim e, karı koca münasebetinde bulunuyorlardı. Uyumadıkları sürece ama yatsı namazından sonra feyda Eğer uyumuşlarsa, bunları yapmıyorlardı. Yatsı kıldıktan sonra uyumuşsa artık bir daha bir şey yiyip içmiyordu. ne zaman uyanırsa uyanılsın. Tin maynaraculen minel ansar <gülüyor> yuqalu lehu sırmatun. Bu zat eee ensardan geliyor. Kenne ya'malu saimen hatta emsa. Oruçlu olarak çalıştı. Akşam olduğunda feca'e ile ehliye evine geldi. Fasallel işâ ethum ve namazını kıldı ve uyudu. Felem ye'kûl velem yeşref. Hatta asbaha. Uyuduğu için de sabah oluncaya kadar ne yedi, ne içti sahur yoktu yani. Fe asbaha sa'ime. Ve e, orucu bu şekilde tuttu. Yani sahursuz bir şekilde. Fara'âhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ve Cehide cehden şediden ya da juhdenkiss olabilir. Böyle çok yorulmuş bir şekilde bitap bir vaziyette gördü efendimiz onu. Sallallahu aleyhi ve Fekale, dedi ki mali arake kad cehitte cehden şediden. Çok yorgun görüyorum seni. Neden diye sordu. Kale ya Resulullah inni amiltu emsi. Dedi ki ya Resulallah ben dün çalışmıştım. Gün boyu. فَجِئْتُ حِينَ جِئْتُ Yani eve geldim. فَاَلْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ Kendimi yatağa bırakıverdim. Bir de baktım ki uyumuş kalmışım. فَاَصْبَحْتُ سَائِمًا Böyle böyle olunca sabahleyin oruçlu olarak uyanmış oldum. Yani takatim ondan dolayı yok. قَالَ وَكَانَ عُنَّرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَائِي بَعْذَ مَا ee, Hazreti Ömer de e, böyle bir, bir yani uykudan uyandıktan sonra e, bir hanımıyla birlikte oldu. E, yani o yasağa deldi. Feeten Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fezekere lehu Peygamberimiz aleyhisselama geldi ve ee, bu durumdan bahsetti. Ya Resulullah böyle böyle bir şey yaptım dedi. Ee, o rivayetin detaylarına bakarsanız, yani biraz komik yönleri de vardır. Hazreti Ömer'in e, bu rivayetine. Hanımıyla arasında geçen diyaloglara bakarsanız. Fe enzelallahu azze ve celle. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti inzal buyurdu. Uhillelaykum leylete siyâmin rafesu ila nisâikum. Allah Teala geceleyin. E, oruç gecesinde... Yani işte iftarla imsak vakti arasında eşlerinizle birlikte olmanıza müsaade et. Er aslında argo içerikli konuşmalar demek. Er-Rafeth e, Hacda felâ rafese velâ füsûka la fil haç diyor ya orada yani rafes aslında müstehcen argo konuşmalar ama onlar da devamlı Kişiyi e, fiili bir duruma yönelttiği için e, Araplar yani doğrudan o ilişki ifade etme güzel Araf kelimesini kullanmışlar. İlâ kavliyi thumme etimus siyâme leyli. Sonra orucu geceye kadar itmam edin. Ayetine kadar. Ve ahrecehu Ebu Davude fî sünenhi vel hakibu fî müstedrakihi min hadîsil mes'ûdi gibihi. E, bu rivayeti bakın. E, Ebu Davud Hakim Mustafa'de bunlar rivayet etmişler diyor. Kaynağını da veriyor. Bu kadahra cahvül Muharir, bu musun? Min hadis-i Zuhuriye, an Aroute, bakın senedi veriyor. Ana, "Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Kanet, Pardon. Felim ne zele fardu ramazan? Ramazan farzı nazir olunca yani Ramazan orucunun farziyeti nazir olunca tekrar ediyim. Felim ne fardu ramazan? Ramazan orucunun farzı nazir olunca. Kana manşe asama ve manşe aftara dilem oruç tuttu, dileyen tutmadı. Vara al Bukhari ve Anb. Umar ve Mes'ud mîslehu varı. İbn Ömer ve İbn Mesud'dan da yine benzer bir rivayeti nakletmiş. Bir bakalım ne kadar kalmış. 2 3 4 O bayağı 5 bitiririz inşallah dur bakalım okuyabildiğimiz kadar o oh, yukarıya çıktı karıştı Şurada kalmıştık galiba değil mi? Evet. ve qawluhu ta'ala wa 'ala alladheena Bana mı sordunuz bu aşureyi? Anlayamadım. وَقَوْلُوا تَعَالَى وَعَلَى اللَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُوا مِسْك۪ينَ Bu ayete gelince diyor. كَمَا قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَلْهُ كَانَ فِي اِبْتِدَاءِ Bu ayeti şöyle anlamak lazım diyor. Yani ne demek ayet? E, oruca güç yetirenler yutikune eğer öyle tercüme edersek bu yoruma göre. Tutamadıkları gün sürecin e, süresince, adetince e, bir fakiri doyursunlar. Kânef iptidâ el-emri, ilk zamanlarda İslam'ın neydi durum? Men şâ'a sâme ve men aftarı, dileyen oruç tutuyordu, dileyen tutmuyordu. Ve at'anâ an kulli yevmin miskînen. Ama oruç tutmayan kişi her gün sayısınca bir fakiri doyuruyordu. Ve hâkese râvâ el-bukhâri yu'an selemete binil ekbâi ennemu kâle, lemmâ nezelet ve'an lezîni yutîkûne ve fidyetun ta'amu miskîn. Selam ediyor ki bu ayet nazil olunca kendimen aradan yuftira ifade, oruç tutmak istemeyen kimse fidiye veriyordu hatta naziretin ayet tuteti ba'daha fensexatha ta ki e, bu e, bundan sonraki ayet şehru ramadan elzi diye başlayan ayet nazil olup da bu ayeti nesledinceye kadar ve Ruviye'ye de min hadisi Ubeydillah'ın Nafi'den İbn Ömer Nafi'nin İbn Ömer'den eee nömmer tarikiyle rivayeti senedi çok kıymetlidir. An-Nafi'in İbn Ömer denilince an Malik'in an-Nafi'in an İbn Ömer'abdu altın silsile kabul edilir. Eee kale diyor ki Yemen suhatun Mansur Tür Ve an Abdullah. yani. "Ve olunca dedi ki Şimdi bu ikinci görüş. Süddi'nin görüşü. Birinci görüş nedir? İlk dönemlerde e, dileyen oruç tutuyordu, dileyen tutmuyordu. Farz değildi. Muhayyerdiler. Eee ve orada o zaman yutikunuhu ifadesi e, takat getirenler, güç yetirenler anlamında almıyor bu alimler tarafından. Ancak şimdi ikinci görüş veriliyor. Ona göre de, pardon ikinci görüş değil galiba. Bu bir okuyalım bir dakika. Ve qara sudi an murra ta an Abdullahi, "Kale, lama nizel hadi olunca tubaet nazarun jwaal e ee, ay yetecşşemunehu yutikunehu demek yetecşşemunehu demek yani zor güç yetirenler demektir. Kara Abdullah fe kana men ve men şa Evet daha ikinci görüş gelmedi affederseniz. Dileyen oruç tutar da dileyen tutmazdı. Ve alma ve e, oruç tutmadı gün sayısınca da miskinleri, gariban fakirleri doyururdu. فَمَنْ tatavva, Kim gönülden yaparsa يَكُولَ اَطْعَمَا مِسْكِينَ ahara. Yani başka bir bir gün aslında diyelim ki oruç tutmadı ama onun karşılığında bir fakir yerine iki üç fakiri doyurursa ne olur? فَوَخَيْرُ لَهُ Bu onun için dahil olur. وَاَنْ تَصُومُ خَيْرُ Ve oruç tutmanın sizin için dahilidir. فَكَانُوا كَذَارِكَ Hatta نَسَخَتَّى ee, i̇lk başlarda durum bundan ibaretti, ta ki hemen şeyde mincumuş Şerif ayeti gelinceye kadar. O zaman ne olmuş oldu? Ramazan günlerinin tamamı farz olmuş oldu. Ve Kalb Buhariyu Eydan, haberana İspahcu, karıhdeşana ruhun, karıhdeşana Zekeriye bin İspahcu, karıhdeşana Amru bin Dinarın an anlatayin. Səmi abn Abba, Səmi Abbas'in İbn Abbas'tan ki yakrawul, evet ikinci görüş bu oluyor İbn Abbas'ın. Aslında birinci görüşte de İbn Abbas, İbn Mesud'la birlikte zikredilmişti. Yani e, ilk dönemlerde öyleydi. Daha sonra nesedili görüşünde İbn Abbas'tan e, başka bir görüş daha var. Bu görüş birinci görüşte çelişiyor. İbn Abbas'tan bu şekilde pek çok e, çelişkili rivayet vardır arkadaşlar. Taberide de bol miktarda vardır. Bu hakikaten özel bir inceleme konusu olacak kadar önemli bir mesele yani. i̇bn Abbas'tan gelen rivayet, sahabe tefsirinin belki yüzde 80e İbn-i Abbas kanalıyla geliyor. i̇bn Abbas'tan gelen rivayetlerin bir kısmı da kendi içerisinde çelişkili. Bakın burada da öyle. Az önce nesih vardı diyor, şimdi nesih yok diyecek. i̇bn Abbas'tan gelen rivayet diyor ki, يَقْرَوْ عَلَذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ فِتْيَةٌ تَعَامُوا miskin. Bu ayeti okurdu. Kale Abbas'ın i Abbas dedi ki leyset mensuhate. Mensuh değildir bu ayet dedi. Peki kim o zaman bu? Yutikunehu. Huve Şeyhül kebiru vel mar'atul kebiratü. Bu pirifane olmuş. Çok yaşlı adam ve çok yaşlı kadınla alakalı. La yessati'ane en yasuma. Bunlar oruç tutmaya takat getiremeyen insanlar. Fe yut'imani mekâne kulli yevmin miskînen. Böylece oruç tutamadı her gün adedince bir fakiri, bir garibanı doyuruyorlardı. Ve hakeza rava gayru vahidin an Sa'id ibn-i an ibn Abbasin nehmuhu. Böylece gayru vahidin ifadesini kim tercüme edecek arkadaşlar? Gayru vahidin Bakın bunu böyle çok önemli imtihanlarda ee, pek çok arkadaşın hatta öğretim üyesi olan bazı hocaların bile e, yanlış mana verdiğine şahit oldum. Gayru vahidin. Yani bir kişi dışında ne demek? Gayru vahidin yaşlı adamı ve kadını boş verin. Gayru vahidin ne demek? Mesela, kâlehu gayru vâhidin dedim. Ne demek istiyorum? Ne demek biri yok? Biri dışında değil. Kâlehu gayru min minel ulemâi. Hayır, hayır. Bak, bu önemli bir ifadedir. Bizim kitaplarımızda çok geçer ve maalesef e, pek çok kişi Doğru anlamıyor bunu. Hayır. Hayır. Hayır. 24 kişiden birisi bilsin ama. Ee, arkadaşlar bu bir deyim gayr demek Kesirun demektir yani Hani birden fazla kişi Söyledi bunu demektir Yani birden fazla kişi ne demek Pek çok kişi bu, bunu yani, Gayr-ı demek pek çok kişi Demek yani Çok değil belki kesir kadar çok değil Ama birden fazla yani Bir kişi söylemedi bunu Birden fazla söyleyeni var demektir Biri hariç diğerleri o. Aynı şey mi? Biri hariç diğerleri. Aynı şey değil. Gayrı vahidin yani biri hariç diğerleri demek değil. Gayrı vahidin demek birden fazla kişi söyledi demek. Aynı şey değil. Evet. Yani birçok kimse söyledi bunu demek. E, demin bir arkadaş niye çelişki var dedi. O arkadaş anladı mı? Bilmiyorum çelişkiyi. Yani burada nesi var mı yok mu? İbn Abbas birinci görüşte nesih vardır görüşünde de İbn Abbas'ın görüşü var. Nesih yoktur görüşünde de İbn Abbas'ın görüşü var. Yani İbn Abbas'a göre İbn Abbas'tan iki rivayet var. Birincisinde nesih vardır diyor, ikincisinde nesih yoktur diyor. Bu çelişki değil midir? Leyset <comment> mensuhatan mensuht değildir diyor. Bu yutikunehu de ifade edilen kimseler çok yaşlı insanlardır, oruç tutamayan insanlardır. Fide verir bunlar ve herkese رب غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن نحوه ابن ondan Said bin Jubeyr Said bin Jubeyr'den de birçok kişi bundan bu bu görüşünü addettiler. O kale Ubeyd bin İbi Şeybe ta. قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم ابن سليمان عن أشعث بن سوار بن ona bakmak lazım. Hani İkrimet bin Abbas'ın قال نزلت bu ayet nazil oldu. Kimin hakkında? Şeyh-ül Kebir'i, pirifani yaşlı kimse hakkında. الذي لا oruca güç yetiremeyecek kadar yaşlı adam. Summadan sonra zayıfla diyecek. فروخ له Dolayısıyla onun için Tutamadığı her gün için bir fakirli doyurması ruhsatı getirildi. Ve kâle l-Hâfîzü Ebu Bekir ibn-i Murdâveh ya da Merdûyeh diye okunuyor. Kâle hâddetene Muhammed ibn-i Ahmet'e, kâle Hüseyin ibn Muhammed ibn-i Behrâm el-Mâhzûmiyyü, kâle hâddetene Vahbü ibn-i Bakiyyete, kâle hâddetene Kâridu ibn-i Abdillâhi, an-i ibn Ebi Leyla kâle, Dakhaltu ala ata'in fi Ramazanda yemek yerken ata'nın yanına girdim. Faqale dedi ki: "Kalbu Abbasin İbn Abbas dedi ki: "Nazrat hadi la'ayatu. Bu ayet nazil oldu ve nesehet. Fe nesehatil Birinci ayet illa kebiran faniye e, yani pri fani olmuş kişi hariç ne olur o inşe altaman kulli yevmin miskinan ve aftara isterse e, oruç tutar isterse bir fakiri doyurur e, ve oruç tutmaz fa hasilu emri diyor ki şimdi İbn Kesir özetle biraz diyor uzattım meseleyi biliyorum ama özetleyeyim size diyor fa hasilu emri أن النسخ fi في حق الصحيح المقيم. sağlıklı ve mukim olan kimse hakkında nesih sabittir. Yani onun için bir muhayyerlik yoktur. Bir icab-ı siyare aleyh-i kavlihi "Femen şehide minkum eş-şehre Bu ayetteki eee vacip kılmayla farz kılmayla artık onlar üzerine oruç e, vaciptir, farzdır. Bu amma şeyhul faniyul herim. Fakat piyir fani olmuş elherim çok yaşlı demek eldeyi la istitigücüyeme oruç tutamayan kimseye gelince yani böyle piyir fani olmuş bunaklık seviyesine gelmiş. Falehu en yuftira e, onun e, oruç tutmaması mümkün yani oruç tutmama hakkı vardır. Walla kada aleyhi kazayetmesi de gerekmez. Lénnahu leyset lehu harun yaciyu ileyha çünkü onun için ee, şöyle bir hal yoktur e, varacağı, Yani e, tutamadığı günler sayısınca oruç tutmasına imkan verecek günlere kavuşması mümkün değil artık. Yani çok yaşlanmış adam, daha iyi günler geçirmesi mümkün değil. Onun artık ne yapması lazım? Fidye vermesi lazım. ''Ve ee, lakin hel yecebu aleyhi iza aftara en nut'ima kulli'' Yemin miskiğinden, za zacildetin. Eğer e, o kişi e, böyle yaşlıysa, az önce bahsettiğimiz şekilde piri fani olmuş, bunamış yaşlara gelmiş bir kimse ise oruç tutamayacak durumda olduğundan dolayı oruç tutamıyor ise bu kişinin tutamadığı gün sayısınca. Fidye verme zorunluluğu var mıdır, yok mudur? Meselesi ihtilaflı diyor. Fihi kavlâne. İki görüş var bu konuda. Lil'ulemâ-i âlimlerin. Ehaduhuma <gülüyor> lâ Birincisine göre e, fidye vermesi gerekmez. لِأَنَّهُ ضَع۪يفٌ عَنْهُ لِسِنِّهِ Çünkü, çünkü e, bu yaşından dolayı bu kimse... Zayıf anhu yani oruç tutmaktan aciz düşmüştür, aciz kalmıştır, zayıf düşmüştür. فَلَمْ يَجِبْ aleyhi fidyetun كَسَّبِيِّ Tıpkı küçük çocuğa nasıl farz iyiyse oruç buna da farz Niçin? لِيَنَّ Allah la يُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللّٰهُ Çünkü Allah Teala takatinin gücünde bir şey yüklemez insana. وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَيِّ Bu da İmam Şafii'nin iki görüşünden birisidir. Aslında bu kavle-i Şafii kavleyni Şafii'dir, değil mi? Kavleyni neden kavle-i Şafii diye okuyoruz? Evet. izafet çünkü e, tesniye ve cem'i müzekkar nunları izafet halinde düşer, değil mi? Ve saniye, ikinci görüş, ki ve huve sahihu, sahih olan budur diyor. Ve aleyhi ekserolü ulema, alimlerin ekseriyeti bu kanaat edilir. Hanefi mezhebde öyle. Ennehu yecibu aleyhi fidyetun an kulli yevmin. Fidye vermesi gerek. Tabii fidye verecek parası varsa vermesi gerek. Kema fesserehu bin Abbasin ve gayruhu minesserefi. Ee, i̇bn Abbas ve seleften onun dışındaki alimlerin tefsir ettiği gibi hangi kıraat üzere? Alâ kıraati men kara'e ve alellezine yutîkûnehu.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 Çok yaşlı insana gelince eğer bu kişi oruca güç yetiremiyorsa fakat atame enesun badema kibiramen o amenin an kulli yomin miskine enes bin Malik ki çok uzun yaşamış bir sahabide sahabilerden en çok yaşayanlardan biriydi. Peygamberimizin duasına mazhar olmuştu yaşlandıktan sonra diyor bir sene ya da iki sene tutamadığı her gün orucu için bir fakiri doyuruyordu. Khubzan ve Ekmek ve et veriyordu ve aftara ve oruç tutmuyordu. Aftara iftar ediyordu değil, oruç tutmuyordu yani. O hadis-i ki alaka işte Buhari'nin bu taliki var ya diyor. Buhari'nin taliklerini biliyorsunuz değil mi? Buhari'nin bab başlıklarında şeyleri vardır talikleri bu hadis-i lazıqa <gülüyor> Buhari'yi قد أسنده الحافظ Buhari'nin bu şekilde muallak olarak zikrettiği hadisi Hafız Ebu Ya'la el-Mawsili eee bakın burada da işte İbn Kesir'in hadisçiliğini görüyoruz. Buhari muallak hadis olarak vermiş bunu yani senedini detaylı olarak zikretmemiş ama diyor bunu bu yala de zikrediyor. Diyor ki: "Feqala haddathana Abdullah ibn Muazim, qala haddathana abi, qala an Abi an Enes bin Malik radıyallahu anh oruç tutamayacak duruma geldi. Fasana cefneten min tharid. Ee, bir e, tencere diyelim e, trit yaptı trit yemeği e, fadaa thalathine miskinen otuz tane fakiri çağırdı büyük bir tencereymiş kazan diyebilirsiniz altı ve onları doyurdu warawahu abdu bin humeidin an rawhi bin yubadte an imrana ve o bin an an ayubehi Bakın yine senet veriyor. Bu senette de rivayet etmişlerdi. Yani Buhari'nin sahihinde muallak olarak yani senetsiz olarak geçmesi seni yanıtmasın diyor. Bakın İbn-i Kesir'in burada hadisçiliğini görmüş olduk. Onu destekleyen başka senetler, rivayetler vermiş oldu. Varavahu abdün Eydan. bakın başka bir rivayet daha veriyor. Min hadisi. Siddete min ashabi enesin an enesin bir manahu. Yine aynı şekilde başka bir rivayet var. Aynı manada yani başka bir senetle. Ve mimma yeltehiku bihazel manâ elhamilu vel Şimdi hamile ve emzikli kadın, çocuğu sütemen kadın ne olacak? Bunlar da izâ khâfete alâ enfusihme. Bakın hamil kelimesi arkadaşlar burada enteresandır. Müzekker olarak kullanılıyor daha çok. Yani halbuki hamile kadın demek. Neden müzekker kullanılıyor? Çünkü müennesi yok bunun. Hani erkekler hamile olamayacağına göre el hamiletu pek kullanılmaz. El hamilu kullanılır. Böyle bir e, ilginç tercih, işte tercihler olmuş. Murdi'e de yine öyle. El murdi'atu değil de el murdi'e. Müzekkeri kullanılmış. Çünkü bunun müennesi yok. İza khâfete ala enfusihime evveledeyhime eğer e, kendilerinden, kendi sağlıklarından ya da çocuklarının sağlıklarından endişe ederlerse onlar da yine e, hasta ve e, seferi olan kimseler ile aynı hüküme tabi olurlar. فَف۪يهِمَا خِلَافٌ كَثِيرٌ beynel الْعُولَمَاءِ Bu konuda e, hilaf vardır alimler arasında. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُفْتِرَانِ وَا يَفْتِيَانِ وَا Şimdi bunlar ne olacak? E, oruç tutmayabilirler de tutmadıktan sonra ne olacak? Fidye verecekler mi? Kaza edecekler mi? Vakıyla, kimisi dedi ki, evet oruç tutmayabilirler ama fidye vermek zorundalar. Ondan sonra bir de kaza. Hem fidye hem kaza var. Vakıyla yani fakat ve kata'a Bir grup alim dedi ki, sadece fidye verdiler, kazaya gerek yok. Vakıyla yecibül kata'u bilâ fidiyetin Kimisi de dedi ki, fidyesiz kaza gerekir. Hanefi mezhebi bu. Vakıyla Yuftiranı, valla fidyete valla kazağa vazırdı dedi ki, bunlar e, oruç tutmazlar, ne fidye verirler, ne de e, kaza ederler oruçlarını. bu oruçlarını. bu sadece bu sadece bu sadece bu sadece bu sadece bu biz bu sadece bu sadece bu sadece olarak sadece bu sadece bu da yani oruçla ilgili kitabımızda bu meseleyi derin detaylı teferratlı bir şekilde ele aldık. Valillahil hamdu, valiminnetü da minnette yalnızca Allah'a aittir diyor. Biz de burada elhamdülillah diyerek metnimizi bitirmiş oluyoruz. Sorunuz var mı arkadaşlar? Biraz metin ağırlıklı gidiyoruz çünkü metinler çok yani metinleri e, okumayı herhalde siz de tercih edersiniz. Çok fazla konu ağırlıklı gidemiyoruz. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Umarım dersler istifadeli oluyordur. Yani e, konuşarak tartışarak, tartışarak da meseleleri anlatabiliriz ama o zaman da metin okumaya süre yetmiyor yani metin okumak belki daha önemli daha zor yapacağınız bir şey evet ne dediniz arkadaşlar? bir soru var orucun 3. kısmı neydi? Ne nasıl 3. kısmı? kıyı ile dedikleri anlayamadım sorunuzu orucun değişim aşamaları orucun değişim aşamaları şimdi oraya tekrar dönmem lazım bir şey vardı aşura günü e, aşura günü tutuluyordu ve <gülüyor> her ayın 3 günü tutuluyordu onun yerine ramazan orucu gelmiş oldu dedi e, bir dakika metinde var aslında ama Birincisi orucun farz kılınması. Tamam? Önceden e, farz değildi orucun farz kılınması. Eee İkincisi ise yani orucun e, muhayyer olarak farz kılması Ramazan ayında yani e, dileğinin tutması dileğinin tutmaması şeklinde. Üçüncüsü de bu sahur vaktiyle alakalı. Siz ne sormuştunuz? Üçüncüsü şey işte e, sahur e, uykudan sonra yeme içme serbestliğinin getirilmesi. Üçüncüsü oluyor. <gülüyor> Üçüncüsü ve sonuncusu. Yok yok. Değil. Üçüncüsü bu yeme içme serbestliğini getirmesi. Aşırı orucu değil. Evet evet. Aşırı orucu. O metinden de çıkartabilirsiniz yani. Evet, Aşure orucu değil yani, Savur. <coughs> Bak birincisi ne diyor? Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde üç gün oruç tutuluyordu ve aşura tutuluyordu. Ama Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Birincisi bu. Dinliyor musunuz? Birincisi bu. Ramazan orucunun farz kılınması. İkincisi Ramazan orucunun muhayyer olarak farz kılınması. Tamam mı? Muhayyer olarak farz kılınması. Ee, daha sonra bu eee ikinci sefer edersiniz olarak ikincisinde vasabete'l itam lil kebir diyor ya. E, ikincisi eee femen şehide minkum'ş-şahr ile birlikte sahih ve mukim olanların e, orucunun farz olması. Yani bakın birincisi, üç gün oruç yerine Ramazan orucunun muhayyer olarak farz olması. İkincisi, sahih ve mukim olanlar için muhayyerliğin yerini vücubiyetin olması. Üçüncüsü de sahurun, sahur serbestliğinin getirilmesi. Anlaşıldı mı? Tekrar edeyim mi? Yani birincisi, Üç gün oruç yerine Ramazan orucunun muhayyer olarak farz kılınması. İkincisi, e, mukim ve sahih olanlar için muhayyerliğin kaldırılıp yerine vücubiyetin getirilmesi. Üçüncüsü ise sahur serbestliğinin getirilmesi. Tamam mı? Peki, hepinize teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm.